14. Sohbet İçi başka, dışı başka olmaktan sakınmak Bu konuşma hicretin 545. yılında Zilkade'nin 7. günü Cuma sabahı medresede yapılmıştır. Ey münafık! İzzet ve celal sahibi Allah yeryüzünü senden temizlesin. Münafıklığın yetmiyormuş gibi bir de ulemayı, evliyayı ve salihleri çekiştiriyorsun. Onların etini yemek suretiyle bu işi yapıyorsun. Pek yakında senin ve senin gibi münafıkların dillerini ve etlerini kurtlar böcekler yiyecek. Sizi parçalayacaklar, limelime lime edecekler. Arz, yer, toprak ise sizi içine alıp sıkıştıracak, çürütecek, mahvedecek, halden hale çevirecek. Gerek izzet ve celal sahibi Allah hakkında gerekse onun salih kulları hakkında hüsnü zanda bulunup onlara tevazu göstermedikçe bir kimse için felah kurtuluş yoktur. Allah'ın salih kullarına niçin tevazu göstermiyorsun? Halbuki onlar reisler, emirler durumundadır. Onlara nisbetle acaba sen nesin? İzzet ve Celal sahibi Allah hal ve rapt işini onlara teslim etmiştir. Gök, Onların yüzü suyu hürmetine yağmur yağdırır, yer, onların yüzü suyu hürmetine nebat bitirir. Bütün avam tabakası ve diğer varlıklar onların sürüsüdür. Allah'ın salih kullarının her biri birer dağ gibidir. Felaket rüzgarları ve afet kasırgaları onları yerlerinden oynatamaz. Onlar tevhid noktasında asla kımıldamazlar. İzzet ve Celal sahibi Mevla'nın rızası noktasından bir an dahi ayrılmazlar. Hem de bu noktada gerek kendileri için ve gerekse başkaları için tazaru ve yakarışlarda bulunarak. İzzet ve Celal sahibi Allah'a tevbe ediniz. Ona itizar beyan ediniz. Onunla aranızdaki günahlarınızı itiraf ediniz. Onun huzurunda tazaru ve niyazlarda bulununuz. Elinizde avucunuzda ne var ki eğer hakikatleri bilmiş olsaydınız şu anda içinde bulunduğunuzdan başka halde olurdunuz. İzzet ve celal sahibi Allah'ın huzurunda edepleniniz. Tıpkı sizden önce gelip geçmiş kişilerin Allah dostlarının, Allah'ın salih kullarının ve ilmiyle amil alimlerin edeplenmesi gibi. Sizler onlara nispetle Hünsalar ve kadınlar mesabesindesiniz. Şecaat ve kahramanlığınız ancak nefsleriniz, hevai arzularınız ve cibilliyetleriniz galayana gelince ortaya çıkıyor. Kahramanlığı ancak nefsleriniz ve hevai arzularınız emrettiği zaman gösterebiliyorsunuz. Dinde şecaat, İzzet ve Celal sahibi Hakk'ın hukukunun yerine getirilmesi bahsede olur. Şecaat, kahramanlık bu mevzuda gösterilmelidir. Hikmet ehli kişilerle, ilmi ile amil olan alimlerin sözlerini küçük görmeyiniz, hafife almayınız. Zira onların sözleri, insanların dertlerini birer, devadır, ilaçtır. Konuşmalarının cümleleri, İzzet ve Celal sahibi Allah'ın vahyinin semerisidir. Aranızda fiilen ve bedenen mevcut bir peygamber yok ki ona uyasınız Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hakikaten uyanlara uyduğunuz zaman ise ona siz de uymuş olursunuz. Yine Allah Resulüne hakikaten uyanları gördüğünüz zaman sanki onu görmüş olursunuz. İlmiyle amil ve takva sahibi alimlerle sohbet ediniz, arkadaşlık ediniz. Zira sizin onlarla sohbetiniz üzerinize bir berekettir. İlmiyle amil olmayan alimlerle asla arkadaşlık etmeyiniz. Sohbet etmeyin. Zira onlarla sohbetiniz size uğursuzluk getirir. Gerek takva yönünden ve gerekse ilim yönünden senden ileride olan birisiyle sohbet ettiğin zaman bu sohbet sana bereket getirir. Uğur getirir, saadet getirir. Senden sıf yaşça büyük olup takvası da ilmi de bulunmayan birisiyle sohbet edip arkadaşlıkta bulunman ise sana uğursuzluk getirir, bedbahtlık getirir. Yapacağını Allah için yap. ondan başkası için yapma. Terk edeceğini Allah için terk et, ondan başkası için terk etme. Allah'tan başkası için iş yapmak küfürdür. Allah'tan başkası için terk etmek riyadır. Kim ki bunları bilmez ve bunlardan başka türlü hareket ederse o sadece bir heves içindedir. Yakın bir gelecekte ölüm gelir ve senin bu hevesini kırar. Hayf sana, İzzet ve Celal Sahih Rabbine ulaş, O'nunla beraber ol, O'ndan başkasını kalbinden çıkar at. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurlar: Rabbinizle aranızdaki ahdi muhafaza ediniz ve güzelce yerine getiriniz. Bahtiyar olursunuz. Salihlerin kalplerini muhafaza etmek suretiyle İzzet ve Celal Sahibi Allah ile aranızdaki yolları temizleyiniz. Ey oğul, eğer sana gelen fakir kişilerle zengin kişiler arasında sence bir fark varsa onlara ayrı muamele ediyor ve ayrı gözlerle bakıyorsan senin için kurtuluş yok demektir. Fukaray sabirin sıkıntı ve yoksulluklara sabır ve metanetle göğüs gelen fakirlere ikramlarda bulun. Onlarla bulunmayı, onlarla bir arada oturmayı hayır uyur ve bereket bil. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurlar: Sabırlı fakirler Kıyamet gününde Allah'ın sohbetlaştırlar. Allah bugün için yani bu dünya hayatında onların kalpleri ile sohbetlaştır. Onların kalplerinde tecelli eder. Yarın yani Kıyamet günü ise bizzat bedenleri ile sohbetlaştır. Bizzat kendileri ile sohbet eder. Onlar o kimselerdir ki, dünyada kalpleri zühd takva sahibi olur, dünyanın fuzuli şeylerine rağbet göstermezler, onun zinet ve debdebesine sırt çevirirler, Allah'a ihtiyaç duyan kişiler olmayı tercih ederler, dünya malına asla güvenmezler. Maddi kuvvet ve varlıklara asla mahrur olmazlar, bütün dayanakları ve kendisine ihtiyaç duydukları tek şey Allah'tır. Bu yolda yürümeye sabırla ve metanetle devam ederler. Kendileri için bu mertebe hasıl olunca ahiret onlara hitap ederek kendisini arz ve takdim eder. Onlar da ona sarılırlar, ona yapışırlar. Fakat ne zaman ki kendileri için ahiret de hasıl olunca görürler ki aradıkları o da değildir. Zira onlar İzzet ve Celal sahibi Allah'ı aramaktadırlar. O ise aradıklarının gayedidir. Bu sefer ondan sarf nazar ederler, ona kalplerinin sırtını çevirirler ve izzet ve celal sahibi haktan haya ederek ondan kaçarlar. Allah'tan başkasıyla nasıl dursunlar, fanilerle nasıl tatmin olsunlar ve nasıl ünsiyet peyda etsinler ki? Allah'a ulaşmakta kararlı olan bu kişiler, Amelleri, hasenatı ve yapmış oldukları ibadet ve taaletlerin tamamını ahirete teslim ederler. Sonra da İzzet ve Celal sahibi Allah'ı arama bahsindeki samimiyet ve kararlılık kanatları ile Allah'a uçarlar. Kafesi ahiret yanında bırakırlar. Beden kafeslerinden sıyrılırlar ve yaratıcıların uçarlar. Refiki Alay, yüce arkadaşı yani Allah'ı arar. Evveli ararlar, ahiri ararlar. Zahiri ararlar, batını ararlar. Allah'a yakın burca giderler. İzzet ve Celal sahibi Allah'ın haklarında şöyle buyurduğu kişilerden olurlar. Çünkü onlar bizim katımımızda hakikaten seçkinlerden, hayırlı zatlardandır. Sa'd Suresi 47. Ayet Şanı yüce olan Allah, Ayette şöyle buyuruyor, O kullarımızın kalpleri bizim katımızdadır. Bütün himmet ve gayretleri bizim katımızdadır. Manaları bizim katımızdadır. Hem dünyaca hem de ahiretçe özleri bizim katımızdadır. Hak erenler için bu mertebe hasıl olunca Allah onlara hem dünyevi hem de uhrevi batıl söyletmez, batıl işletmez. Onların kalplerine ve özlerine nispetle gerek gökler, gerek yer ve gerekse bunların arası dürülür, bükülür. Allah onları kendi zatından başka her şeyden geçirir ve sırf kendi zatı için var eder. Eğer dünyada daha kısmetleri varsa, sırf bu kısmetlerini alabilmeleri için Allah onları tekrar beşeriyete çevirir. Yani insanlık hastalarını kendilerine tekrar verir. Ta ki Ezeldeki ilmi ilahi ile takdiri ilahi ve kaza-i ilahi değişmiş olmasın. Hak edenleri de ilmi ilahiye, kaza-i ilahiye ve takdir ilahiye uygun olarak güzelce edeplenirler. Kendilerine verilmiş olan cüht ve takva nimetine sahip çıkarlar. Asla nefsani duygular, hevayi arzular ve şahsi iradelerle hareket etmezler. Bütün bunlarla beraber zahiri hükümlerde her halükarda onlarca mahfuzdur Zahir uymayan hiçbir hareketleri de görülmez Dünyada insanlara karşı hiç cimrilik yapmazlar Eğer ellerinden gelirse onların tamamını İzzet ve Celal sahibi Hakk'a yaklaştırırlar Kalplerinde mahlukattan ve fanilerden bir zerre dahi kalmaz Sen dünya ile daim ve beraber bulunduğun müddetçe, ahirette hiçbir alakan olmaz. Ahiretle daim ve beraber bulunduğun müddetçe de Mevla ile beraberliğin olmaz. İlminle amil ol, cahillik etme. Sen Allah'ın kendisine ilim üzerinde dalalete düşürdüğü kişilerdensin. Malik bulunduğun mal, mülk, servet ve den herhangi bir şeyle fakirlere varıp onlara ikramda bulunman da, kişiyi İzzet ve Celal sahibi Hakk'a ulaştıran şeyler cümlesindedir. Bilmiyor musun ki, sadaka Gani ve Kerim olan İzzet ve Celal sahibi hak ile bir muamele alışverişten ibarettir. Gani ve Kerim olan zatla alışverişte bulunan birisi alışverişte bulunan birisi zarar eder mi hiç? Sen İzzet ve Celal sahibi Allah için zerre miktar bir infakta bulunursan o sana dağ kadını verir. Sen Allah rızası için bir katre, damla tasaddukta bulunursan, o sana bir derya kaderini verir. Dünyada da, ahirette de sana ecini ve sevabını tamamıyla verir. Ey ahali! İzzet ve celal sahibi Allah ile alışverişte bulunduğunuz takdirde, ekinleriniz nevşin nema olur. Bereketlenir, nehirleriniz akar, ağaçlarınız yapraklanır, dallanır, budaklanır, meyve verir. Daima iyiliği emrediniz, kötülüklerden sakındırınız, kötülükleri men ediniz, İzzet ve Celal sahibi Allah'ın dinine yardım ediniz. Allah'ın rızasına uymayan davranışlarında arkadaşlarınıza karşı çıkınız. Kim ki hayırlarda ihlas ile hareket eder ve Allah'a olan sevgisini gösterirse, Allah'ın sadaketi de gerek halvet anlarında, gerekse cemiyet arasındaki darlık, genişlik, sıkıntı, bolluk anlarında devam eder. Hacetlerin izzet ve celal sahibi Hak'tan isteyiniz. Ondan başkasından ve onun kullarından asla istemeyiniz. Eğer mutlaka insanlardan isteme mecburiyeti bulunuyorsa, bu takdirde kalplerinizde izzet ve celal sahibi Hak'ka gidiniz. Onun huzuruna giriniz. Zira o, isteme yollarının birini size mutlaka ilham edecektir. Eğer boş çevirirseniz veya istediğiniz verilirse iyi biliniz ki bu, Allah'tandır, asla o insanlardan değildir. Allah dostları rızık endişesini kafalarından çıkarıp atmışlardır. Çünkü bilirler ki rızıklar malum ve muayyen zamanlarda sahibine verilmek üzere takdir edilmişlerdir. Onun için rızık endişesini bir kenar atmışlar ve Allah'ın kapısında mekan tutmuşlardır. Hak erenleri, İzzet ve Celal sahibi Allah'ın fazlı Yakınlığı ve ilmi sayesinde Allah'tan başka her şeyden müstahane olmuşlardır. Allah dostları kendileri için bu mertebe hasıl olunca adeta halkın kıblesi ve Allah'ın huzuruna giriş için sözcüler olmuşlardır. Onlar halkı kalp ellerinde tutarak Allah'a götürürler ve kabul ve rıza ahilatinin Allah tarafından bu kullana giydirilmesini talep ederler. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun, büyüklerden biri şöyle der. İzzet ve celal sahibi Allah'a kullukları tam tahakkuk etmiş kişiler ondan ne dünyayı isterler ne de ahireti. Onların Allah'tan başka, onların Allah'tan talepleri yalnız ve sadece Allah'ın rızası ve cemalidir. Başka bir şey değildir. Allah'ım sen bütün insanları kendi kapına yönelt. Bu benim tek ve ebedi isteğimdir. Her şey sana aittir, sana mahsustur. Bu benim sevap kazanmama vesile olabilecek umumi bir duadır. İzzet ve Celal sahibi Allah, yaratıkları hakkında dilediğini işler, kalp menfi duyulardan kurtulduğu ve günah hastalıklarından sıhhatte kavuştuğu zaman, mahlukata karşı merhamet ve şefkatte de var. Allah rahmet eylesin, Yine büyüklerden biri şöyle der çok hayırları ancak sıdıklar işler, günahları ancak sıdıklar terk eder. Sıdık büyük günahları da küçük günahları da işlemez. Önce bütün günahları terk eder sonra da hevesatı ve menfi ihtirasları bırakmak, mutlak helali aramak ve mübahları dahi terk etmek suretiyle takvasını kuvvetlendirir. Sıddık kişinin gerek gündüzünün ve gerekse gecesinin kısmı azamı izzet ve celal sahibi Rabbini ibadetle geçer. O, halkın adet ve alışkanlıklarını yıkar bertaraf eder. Hiç şüphesiz ki, Sıddık kişi içinde adet yıkılır ve O, hiç düşünmediği cihetlerden rızka ve nimete boğulur. Kendisine birçok nimetler verilir ve onları alması söylenir. Sıddık kişi işin Eşya halisleşir, saflaşır, o eşyanın en halisine ve en safına nail kılınır. Çünkü çok yara o mahrum bırakılır, ihtiyaçlarına fiilen kavuşturulmaz, sadece sinesinde bir heves halinde kalır. Buna rağmen o da arzularına erememiş olmaya karşı sabreder, herhangi bir şikayette bulunmaz. Zaman olur, sızdık kişinin bütün istekleri reddedilir. Yerine getirilmez. Öyle ki dua eder, kabul olunmaz. İster, verilmez. Şikayet eder fakat kendisinden şikayetçi olduğu şey daha da artar. Genişlik ister, bulamaz. Takva sahibi olur, hiçbir çıkış yolu bulamaz. Muahiddir, amellerinde ihlasa iyice riayet eder. Fakat Allah herhangi bir yakınlık bulamaz. Öyle ki sanki bu sıldık kişi mümin de değildir, muavih de. Ancak... Bütün bunlara rağmen o, tam bir inanç ve sükunet içinde sabreder. Bütün bu olup bitenleri gönül rahatlığıyla karşılar. Çünkü bilir ki, kendisinin sabrı, kalbi için bir devadır. Kalbinin saflaşması ve Allah'a yaklaşması için bir sebeptir. Ve yine bilir ki, hayır ancak böyle bir imtihandan sonra gelir. Ancak böyle bir imtihandan sonra hayra nail olabilir. Hem de bu deneme imtihan, müminin münafıktan, muvahhidin müşrikten, muhlisin muraiden, cesurun korkaktan, sebat edenin sebat etmeyenden, sabredenin şikayet edenden, hak ehlinin batıl ehlinden, doğrunun yalancıdan, sevenin sevmeyenden, hakka uyanın bidat ehlinden ayırt edilmesi içindir. Büyüklerden birisinin şu sözüne kulak ver, Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun, bak ne diyor. Dünyada kendi yarısını tedavi eden ve rahatsızlığının geçeceği umuduyla ilacın acılığına ve tedavi esnasında aruz olan acı ve sıkıntıya dayanan yaralı bir kişi gibi ol. Bütün belalarla hastalıklar senin insanları Allah'a ortak tanıman ve zararda faydada Vermede ve mani olmada onları görmen, işin onlarla bittiğini sanman ve onların sadece bir sebepten ibaret olduğunu idrak edememendir. Eğer belalardan ve hastalıklardan salim olmak istersen, insanlara Allah'a ortak yapmayacaksın. Zararın, faydanın, nailiyetin ve mahrumiyetin onların elinde bulunmadığını bileceksin, işin onlarla bitmediğine ve onların sadece bir sebepten ibaret olduğuna inanacaksın. Bütün devalara nail olmak ve belalardan kurtulmak ise şöyle mümkündür. 1. Fanilere bağlamaktan sıyrılmak; 2. Kazalar gelmeye, kaderler vuku bulmaya başladığı zaman azimli ve sebatkar olmak. 3. Halkın başında reislik ve üstünlük talebinde bulunmak. 4. Kalbi sadece izzet ve celal sahibi Allah'a bağlamak. 5. Özü sırf Allah için temizlemek, menfi duyguları ondan tasfiye etmek. 6. Allah için ulvi himmet sahibi olmak. İşte senin için bütün bunlar taahhüt ettiği zaman, kalbin ulvileşi ve peygamberlerin, resullerin, şehitlerin, salihlerin ve mukarrabin meliklerinin saflarına yaklaşır. Senin için bu hal devam ettiği müddetçe ise daima büyük görülür, tebdil olursun. Tebcil olunur, yüceltilir, önde tutulur, amir ve reis yapılırsın. İşte o zaman sana verilen verilir. Dost edilen dost edilir. Lütfedilen lütfedilir. Mahrum kişi bizim bu söylediklerimizi dinlemekten, bu sözlere inanmaktan ve bu sözlerin ehline hürmet etmekten mahrum kalan kişidir. Ey hep dünyalık geçimlerine meşgul olanlar! Mâişiyet zenginliği benim yanımdadır. karlar benim yanımdadır. Ahiret metaada da benim yanımdadır. Ben kah tellal olurum, kah simsar olurum, kah malın sahibi olurum. Her şeye hakkını veririm. Benim yanımda ahiretle alakalı bir şey hasıl olunca onu tek başıma yemem. Zira cömert kişi, tek başına yemek yemez. İzzet ve Celal sahibi Allah'ın cömert ve kerem sahibi olduğunu bilen birisinde asla cimrilik bulunmaz. İzzet ve Celal sahibi Allah'ı tanıyan birisinin nazarında masivanın yani Allah'tan başka şeylerin hiçbir değeri yoktur. Cimrilik, payilik, nefsten gelir. Oysa avam tabakasına nispetle Arif'in nefsi ölüdür. Arif, Yalnız ve sadece Allah'ın vaadiyle mutmain olur. Ve sükunet olur. Aynı zamanda yalnız onun azabından korkar. Allah'ın hak erenlerine rızık olarak verdiğini bize de ver. Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Amin.